Efendimiz'in bazı müjdeleri var. Ve bu müjdelere gelebilme gayret içinde olabilme. Efendimiz vefatından evvel birkaç gün evvel bu Bakia'ya gitti ve vefat edenlere dua etti orada. Sonra buyurdu ki ben dedi kardeşlerimi özledim dedi. Eshab-ı Keram dedi ki Ya kardeşiniz biz değil miyiz? Siz benim hesabımsınız dedi. Kardeşlerim benden sonra gelecek. Ben onları bu dünyada görmeyeceğim. Ve onları ben hafz kenarında bekleyeceğim. Eshab-ı kiramda, Ya Resulallah, onu siz nereden tanıyacaksınız? O kadar, o kadar ümmetin içinde. Bir misal verdi Efendimiz, nasıl de siyah bir at sürüsü içinde, anlı beyaz olan atlar hemen tanınır. Ben de ümmetimi o şekilde tanıyacağım. Ve onları ben hafz kenarında bekliyorum. Yine Cenab-ı Hak diye bir ayet-i kerimede bize, sizleri bir hayır ha, bir vasat bir ümmet olarak yarattık ki, sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Allah'ın kitap ve sünneti temsil ediyorsunuz. Cenab-ı Hak bizden bunu istiyor. Allah'ın şahidi olmayı. Yine ayet devamında peygamber dese kıyamet günü şahit olsun buyuruyor. E demek ki esas şahadetname alacağımız yer o kıyamet günü, o abuz abusan kamperiyle o sert ve belalı gün, Kur'an'ı ifade ile o gün sallallahu aleyhi ve bir şahadetname alabilmek. Yine Efendimiz benim ümmetim bir yağmur gibidir buyuruyor. Başlangıcı da rahmettir, ahiri de rahmettir. İnşallah Rabbimiz bu rahmet olan zümreden bizi olmamızı ihsan eyler inşallah. Bugünkü durumumuzu bir mizan etme durumundayız. Mesuliyetlerimizi bir düşünme durumundayız. Yani Bir mümin kendisinin dışındaki zamanın akışından mesul kendisini hissetmesi icap ediyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunun misallerine veriyor eshabı septi veriyor üç bölük insan var bir kısmı Allah'ın emirlerine isyan etti yasaklara döndüler cumartesi günü balık tuttular onlara bir ceza geldi. İkinci grup dindar gruptu bunlar da ikiye ayrıldı biri dediler onlardan bize ne dediler biz kendi halimizde yaşayalım dediler Öbür grup yok dedi. Biz de tebliğ etmekte mükellefiz dediler. Tebliğ edenler kurtuldu. Tebliğ etmeyenler onlarda bir cezaya mahkum oldu. En kıymetli Cenab-ı Hakk'ın bize lütfu, sayısız lütuflar içinde iman lütfu. Ve bu iman lütfunu muhafaza etme zaruretine binaen Cenab-ı Hak Ey iman eden Allah'ın azim-i ilahisine göre takva sahibi olun diyor. Azim-i ilahisine göre. Çok Büyük bir ufuk gösteriyor Cenabı. Yani hayatımızın her anına dikkat etme. Bir intiba halinde şu ömrü geçirebilir, doldurabilme. Ve Müslümanlar olarak can verin buyuruyor Cenabı. Yani bir Müslüman olarak can verebilmenin bir telaşesi için yaşayabilmek. Efendimiz cennete bir karış kalır, cehenneme gider, cehennemi bir karış kalır, cennete girer buyuruyor. Bunun Kur'an-ı Kerim'deki misallerini Rabbimiz veriyor. İmanı muhafaza edenleri nasıl imanlarını korudular eshab Uhtudu misal veriyor Hendeklerde bir yangın içinde imanlarını ne şekilde korudular sihirbazları cenabak misal veriyor kolları bacakları kesilirken nasıl bir zaafa düşmemek için cenab iltica ettiler imanlarını kaybedenleri bildiriyor salihlerden olup zaman içinde imanlarını kaybedenleri bildiriyor Kasasyon'u Karun'u bildiriyor Araf'ta Bağlum bin Bağra'yı bildiriyor bir nefse bir mağlup olmaktan Cenab-ı Hak kat eflamen zekâha buyuruyor. İç âlemini temizim, En zor insanı eğitimi. Lakat halaknen insanı fi ahseni takvim. Cenab-ı Hak en güzel bir şekilde kulu yarattı. Bir ahseni takvim en güzel bir yaratık olarak Rabbimiz ihsan etti. Bu Cenab-ı verdiği bu nimetin kıymetini bilebilmek. Ve bu Cenab-ı yaklaşmayı istidat da verdi. Ne ı fihimin ruhi buyuruluyor. Ve Cenab-ı Hak inşallah bu nefsimizin şerinden muhafaza buyurur. Çünkü nefis daime fe'lhema fucura ve takvaha bir fucur ve takva arasında insan seyrediyor. Mevlana Hazretleri Musa da diyor Firavun da senin içindedir, diyor, gizlenmiş durumdadır diyor. İç alemi temizleyen felaha erdi. Cenab-ı Hak inşallah bize bu Ümmet-i Muhammed olmanın haysiyetiyle yaşamayı ihsan eyler. Elimizden, dilimizden Ümmet-i Muhammed istifade görür. Kardeşler bugün en çok dikkat edilmesi hususiyetlerinden bir de şudur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicretinde bir vatan temin etmektir. Ve bir vatan inşa etmektir. Dinimizi korumaya mecburuz. Irzımızı korumaya mecburuz. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir takım nimetleri kullanmaya mecburuz. Fakat bunlar hepsi bir vatanın içinde olmuş oluyor. Efendimiz Medine'ye hicretle hemen bir, orada bir vatan kuruldu. Gençlerimize, yavrularımıza bunu da izah etmek durumundayız. Yani bu vatan bize bir emanet olarak geldi. Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle beraber ki bu Mayıs ayında inşallah o, o fetih merasimi de yapılacak. Sırf o bir toprak fethi de değildi. Yani orada insanların fethiydi. insanların kalbinin fethiydi. Ve o şehitlerle alındı. Bugüne kadar şehitlerle Çanakkale'de 250 bin İstiklal Harbi'nde on bin, bu şehitlerle bu vatan bize emanet olarak verildi. Ezanlarımız, Kur'an'ımız, bayrağımız bu vatanın sayesinde elhamdülillah bir huzur içindeyiz. Onun için gençlerimizi dindar, vatanperver yetiştirmemiz lazım. Bu da hepimizin bir ahiret mesuliyeti. Dinimiz emanet, vatanımız da emanet, ezan emanet, bayrak emanet. İnşallah bu emanetlerin bir idraki içinde neslimizi bizden sonra devam ettirmek vazifemiz Allah yardımcımız olsun malum ben açmıyorum fazla bugün vatanımız üzerinde oynanan bir takım şeyler var onun için çok uyanık olmak zorunletindeyiz Allah hepimizin yardımcısı olsun bir takım narkotik salgınlar bir taraf ahlak zafı uğradı iptilalar problemler bir taraftan dış güçlerin, vatanımız üzerindeki kurduğu pusular, tezgahlar. Cenab-ı Hak inşallah cümlemizi muvaffak etmesin. Çok ecirli bir devredeyiz. Allah korusun gafil olursak da çok mesuliyetli bir, bir devirdeyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem efendim, nasıl yaşarsanız o şekilde vefat edersiniz, o şekilde olursunuz buyuruluyor. İnşallah güzel bir Müslüman olarak yaşayabilmek, inşallah Müslüman olarak can verebilmek, İnşallah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kıyamet günü o zor günde de onun şehadet namesine layık olabilmenin gayretini olabilmek Rabbimiz cümlemize ihsan eylesin. Allah cümleminden razı olsun.